Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike ve nebiyike ve halilike ve seyyidina ve nebiyyina ve rasulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd bugün 18 Mayıs 2009 pazartesi. Akide Akidetul vasitye derslerimizin 18. dersini işleyeceğiz. Tabi derse başlamadan önce şunu söyleyelim. Bu dersi indiren kardeşler için falan takip eden. Bugün e, Akiretül Vasiye'de e, son dersimiz. Şu manada son dersimiz. E, bir tatile gireceğiz bir aydan yaklaşık. Yani belki bir, biraz daha az olur. İlk etapta böyle. Ondan sonra inşallah tabi meçhul yani tam şey belli değil ama inşallah bir ay sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Yani bir 20-25 gün bir aralık var. Bugünden sonra inşallah e, tatile giriyoruz. Yani bugün akiletül vasiye ve diğer hangi ders olursa olsun işte hadis olsun şu olsun son ders. E, ondan sonra önümüzdeki e, işte 25 gün sonra falan Allah-u Alem ihtimalen devam edeceğiz kaldığımız yerden. Tabii ölmezsek ömür verirse Allah'a. Ondan sonra bir de şunu bildireyim. Bu aralar çok şey geliyor soru ve özel talep dediğim. Bundan sonra e, takip eden kardeşler için söyleyeyim inşallah. Ee, özellikle tekfir mevzularına değineceğiz bundan hmm, sonraki devre bölümünde özellikle tekfir mevzularını işlemeyi düşünüyorum ve bu tabi hani bir ders iki derslik değil böyle en az 30 ders 40 ders belki 50 ders belki 100 ders bile olur Allah-u Alem yani çünkü hani ta, e, tabircayerse çocuk oncağı dil mevzu önemli mevzular bir dersle iki dersle bitmez Tek, tekfirin Tekfirde kaideler vesaire şartlar vesaire bunların hepsini işlememiz lazım. Çünkü maalesef tekfir fitnesi acayip derecede yayıldı. Tekfir edenler olsun, tekfirciler olsun, tekfircilerin dışında tekfir e, etmeyenler olsun. Yani tekfirciler olsun veya tekfirci olmayanlar olsun e, mesele zihinlerde karışık. İki tarafında maalesef mesele zihinlerde karışık. Kim, hangi nasıl, nasıl anlayacak? Kim, ne, kimi ne zaman tekfir edecek? Kim kimi ne zaman Müslüman görecek? Tekfirin şartları nedir? Kaideler nedir? Kurallar nedir? Hangi nasıl, nasıl anlaşılır? Muayyen mutlak e, yani muayyen tekfir, amim tekfir, umum tekfir nasıl ayet edilir? Kim tekfir etmeye hakkı var vesaire Bunların hepsi başlı başına sorur. Oy meselesi, Allah'ın dediliği hükmetme meselesi, tağut meselesi, mahkeme meselesi vesaire bunların hepsi baştan sona Rabbimizin verirse işlenecek. Tabi bunlar uzun dersler isteyecek. Ee, belki bir senemizi alacak, iki senemizi alacak ama bunlara özel bir değinmemiz gerekiyor. Çünkü ümmetin buna ihtiyacı var. Aslında şöyle bir soru gelir insanın aklına. Yani bu kadar şu an etrafta fitne var. Neden bunu ilk derslerde yani daha önceden başlamadık gibi sorular sorulacak olursa bunun bir sürü sebebi var. Bir sürü benim için sebebi var. Yani bunu tabii açıklamak zorunda değilim. Bir sürü sebebi var benim için. Ama bir tane e, sebebini söyleyeceğim. O yeter. Ebürleri benim bende kalsın. Sebebi vardı diye yani me, bahaneden dolayı anlatmadım. Onu söyleyeyim. E, ama bir tane sebeplerinden bir tanesi de şu. Bir kere öncelikle bir insanın e, tekfir mevzusunu anlaması için rububiyet, uluhiyet isim sıfatlarda bir temel alması lazım. Çünkü bunların hepsi akideyle alakalı ve birbirine bağlı. O yüzden bazı metinler okutuyoruz biz. Bizi takip eden kardeşler biliyor. Isim sıfattan okutuyoruz, uluhiyetten okutuyoruz. Yeri geliyor rububiyete bile değiniyoruz. E, bunlar temel olacak. E, ve tekfir meselesine de zaten bir ay sonra başlayacaksak bile ancak Üç Esas ve Kavaedül Erbağ kitabı bittikten sonra başlayacağız. Döndükten sonra da kavail Arba ve Kitabı Tevhid'in bitmesi bir, bir buçuk ay alacak zaten. Onlar bittikten sonra bizi takip eden kardeşler mevzuları daha iyi anlarlar. Tekfir mevzularını. Ee, Anca takip edenler daha iyi anlayabilir. O yüzden biz temel verme adını akide de bunlara işlemedik. Tekfir mevzularını. Ee, özellikle e, bu Fehmül ül Hücce vesaire bunlar başlı başına bir... E, Konu, tevil meselesi bunlar başta başına bir konudur tekfirde işlenmesi gereken. Çünkü tekfirde işte işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek işte i̇bn Abbas küçük küfür dedi. İşte bir Seleme sahabenin gelip secde etmesi, Zat-ı Envat hadisi bununla bitiriyoruz. Bununla değil bu kadar basit değil yani tekfir Bütün delillerimiz 3-4 delil etrafında dönüyor. Tamam ondan sonra ben ona böyle 3 tane delil getirdim o bana cevap vermedi. Ben ona 2 tane getirdim. O... Olay bu kadar basit ve şey değil. Bu dindir ve akiledir Başlı başına temel lazım buna. Başlı başına bu mevzuları anlamak için bu mevzu nasıl getirdim bitti de değil. kaide mevzusudur bu. Kaydeler vardır, kurallar vardır. İsimiz, e, şey Tekfir meselesinde Kur'an sünnetten istinbat edilen. Alimlerin görüşü vardır, onların anlayışı vardır. Bunlarla genel olarak topluca bakılır mesele. Kim e, Allah'a iman edip, kim tağuta küfredip, Allah'a iman et kim e, kim tağuta küfredip Allah'a eman ederse sağlam bir kulba yapışmıştır. Tamam sen tağuta küfretmedin. Oraya gittin kafirsin. Öbür e, diyor ki olur mu canım? İşte e, e, cehalet özürdür. Çünkü işte İbrahim aleyhisselam meselesi var. Yok işte e, e, Muaz'ın e, şey, e, nebis-i selam sahabenin secdesi meselesi var. Bitti olay. Bu kadar basit değil. Anlatabiliyor muyum? Daha ümmet küçük şirk ne büyük şirk ney, Bunların taksimatları ne Ne zaman nafızlar küçük şirk olur? Ne zaman büyük şirk olur? Ne zaman e, e, elfazı küfürler vardır, e, e, akire küfürleri vardır, fiili küfürler vardır. Bunlar ne zaman büyük küfür olur, küçük şirk olur. Bunların hepsi başta başına mevzu, kaide. Bunlar işlenmeden mevzu anlaşılmaz. Oy meselesine delil getirdi. O da oy meselesinin küfür olmadığına delil getirdi, olay bitti. Böyle değil, oy meselesi delille, merille halledilmez. Yani ben sana bir tane delil getirdim, böyle halledilmez. Bunların kaideleri, kuralları var. Delile geçmeden önce halledilmesi gereken temel kaideler var, kurallar var. Bunların hepsi başlı başına işlenilmesi lazım ve bunlar e, şu ana kadar hiç işlenmedi, hep eksik bırakılan bir kapı, bir bab olduğu için biz bunu özellikle değineceğiz. Bunu da buradan belirtmiş olalım inşallah. E, Rabbim nasip ederse e, çok teferruatlıca işlemeye çalışacağız bu tekrar meselesini. Tabi dön e, yani bu önümüzdeki bu e, ara dönemden sonra baya baya yoğun olacak başka dersler de olacak zaten ee, birkaç kardeşle var orada da skype ile ders yapacağız iki kişi istersen evden katılabilirsin sen de abi tam evet. aklında olsun ee, ayı bir ders diyeceğiz. de i̇şte bizim Gazi abi var vesaire bizim talebe şey musa abi falan mı bir iki tane bayan kardeş olacak vesaire ee, skype'den işleyeceğiz ve ihtimalen belki bunu inanıp fakala canlı olarak verebiliriz önemli 5 tane mevzu var ee, Allahu Alim e, yaklaşık hesapladığım kadarıyla 50 ders veya daha fazla sürecek bunlar haftada bir gün olacak ee, 50-55 hafta yani bir sene falan sürecek bunlar okum, işte inşallah ee, bunu da haber verelim onun dışında işte kitab-ı tevhid, kavalül erba bunların hepsi okutulacak döndükten sonra tabi e, daha üsülü selasayı bitirmedik onu bitireceğiz işte. Diğer metinler aynen devam edecek. Volasiye. Undetül Fıkı. Arapçamız. Sonra Beykuniye, değil mi? Bunların hepsi daha diğerleri aklıma geldi. Metinler böyle söyleyeyim. Bunların hepsi işlenecek inşallah. Bugün Akide-tul-Vasiye'yi kısaltacağız. Fazla uzatmamayı düşünüyorum. Zaten kitabın kitapta konu gereği olarak da zaten fazla uzatılacak bir şey yok. Ee, geçen en son akilatil vasıya dersinde söyledim. önümüzdeki ders değil ki Bu dersi kastettim Bundan sonraki e, Ondan sonraki ders ki Bundan sonra oluyor ee, Artık akilatil vasıya'da asıl mevzular Başlayacak o yüzden daha açık Bir tabirle bundan sonraki akilatil vasıya Dersleri artık tamamıyla Mevzuların içine giriş olacak dikkat edecek olursak Şu ana kadar pek bir şey Anlatmadık. Aslında anlattık e, yani baya bir malumat verdik ama kitabın kendisi malumatı vermedi. Biz ekstra e, malumat verme babından ekstra bir şeyler anlattık. Ama kitabın kendisi bizzat artık meselelerin e, kendisine giriş yapacak. Bu dersten itibaren. Yani bu ders hariç önümüzdeki dersten itibaren. Artık e, isim sıfatlar mevzuları iyice işlenmeye başlanacak. E, iyice e, mevzulara girecek kitapta. O yüzden Akiretül Vasiye'de önümüzdeki dersten itibaren ki bu bir ay sonra başlayacağız dedik. Önümüzdeki dersten itibaren takip edilirse çok önemli. Aslında mevzulara iyice giriş yapacağız önümüzdeki dersten itibaren inşallah. Ee, fazla uzatmayalım. Tabi buradan söyleyeyim işte Beykuniye diğer metinler hepsi durdu. Umdetül Fıkı hepsi önümüzdeki şeyden itibaren. Keza hmm, Kavayi ve vesaire. İşte inşallah başlayalım. Bugün de pek bir şey yok mu? E, fazla. Ayrıntılı. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren. Bismillah. i̇bn Rahimullah kitabına şu şekilde devam ediyor. Şüphesiz ki o hem kendi zatını hem de başkasını en iyi bilendir. Onun sözü yaratılmışların sözünden daha doğru ve daha güzeldir. Diğer taraftan Allah'ın Resulleri de onun hakkında bil, bilmedikleri şeyleri Söyleyenlerin aksine hem doğru sözlü, sözlü, Sözlüdürler Hem de doğrulukları tasdik edilmiş olanlardır. Hmm. Halil Heras Şu şekilde devam ediyor. O kendi zatına, zatını da Başkasını da en iyi bilendir. Diğer taraftan Allah'ın Resulleri de Hem doğru sözlüdür Hem de doğrulukları tasdik edilmiş Olanlardır ifadeleri Kitap ve sünnette varid olmuş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 veya e, e, güzel bir belagatı, güzel bir konuşması, güzel bir dili olmaması lazım ki karşı tarafa hakkı anlatamasın, yanlış anlasın. E nevilerde bu da mı var diyorsunuz? E bu da yok. O zaman neyle bunlar, bunların laflarının zahiri küfür olacak. Anlatabiliyor musun? Bunu söylemek istiyorum. O yüzden orayı bir daha tekrarla inşallah, daha iyi anlaştırsın kastım. Ya konuşanın cahilliği ve ne söylediğini bilmemesi. Heh.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 Nitekim, ma ma maalesef ve maalesef bunların alimlerinin ba bazıları, mesela şair alimlerinin, muatürd alimlerinin, e e işte mütesir alimlerin, mesela Kadiya, e Abdul Jabbar gibi, Elhamedani gibi vesaire, bunlar e Fahreddin Razı gibi vesaire, bunlar açık açık e dayanamamışlar ve söylemişlerdir. Kur'an ve Kur'anın zahiri, mesela e isim sıfatlarla alakalı ve buna benzer mevzularla alakalı zahiri küfürdür. Bak görüyor musun? Zahiri küfürdür.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 Adam der ki ya bu Hristiyan mı? Kafir mi? Hangi dilden bahsediyor? Hangi dili kullanıyor? Ne, cevherim, ne cevheri maden, ya. Maden, ha. maden, maden de... aklına gelir. Elmas evet. gelir valla. Yani, evet. Vay Allah ne cevherler yarattı <gülüyor> dersin ya o aklına gelir adamın. Başka ne gelecek adam? Evet. Bu mu yani maturidi evet. Yok, Olsun, ha Sen tut bunların alemlerini al. vallahi bizden az çıkarlar. O mantıkla bakacak olursan yani. Anladın mı? Evet. Ha. O yüzden e, bunların söylediği ne? Batıl. yani.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 adam sana böyle tuhaf tuhaf bakıyor. Vallahi oğlum ben anlamam vallahi. ben işte camiye gidip namaz kılarım ben. ah yemek geldi bu arada da ne yapalım burada bir duralım inşallah <gülüyor> yine iki dosya olacak bir saniye şunu bir durdurayım <gülüyor> tamam inşallah biraz sonra o zaman kaldığımız elden <gülüyor> devam edelim iki dosyayı birleştirir size <gülüyor> evet devam edelim inşallah <gülüyor> buyur akayım <gülüyor>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 Dolayısıyla onun sözlerinde herhangi bir eksiklik ve kusurun bulunmasına imkan yoktur. Evet. Başkalarının sözleri ise böyle olamaz. Eğer kusur bulunmasına imkan yoksa hakkını edecektir bu. Küfrü değil. Evet. Aksaklı küfür ne? Eksikliktir. Evet. E nasıl o zaman Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve eksik bir şey bulunacak? Yani eğer Allah Azze ve Celle'nin sözleri veya Rasulunun sözleri nakslet ifade ediyorsa, evet. eksiklik ifade ediyorsa. Bu çok, yani başlı başına bir safsata yani bunların söylediği. Evet. Evet. Başkalarının sözleri ise böyle olamaz. Çünkü bu başkalarının sözleri, çünkü bu başkalarının sözleri bu üç husustan birisine, birisinde ya da hepsinde bir kusurdan <gülüyor> uzak değildir. Bundan ötürü başkasının söylediği sözlerin onun sözlerine, sözleri bırakılıp başkasının sözlerine yönelmek şöyle dursun, denk tutulması <gülüyor> doğru olamaz. Böyle bir işi yapmak son derece sapıklıktır ve çaresizliğin en ileri derecesidir.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 180 182 diye buyurmaktadır. Tamam. Şimdi burada duralım. Şimdi burada ne diyor ayette? Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Tek kalıyorum. Subhana rabbike. Senin Rabbin sübhandır. Yani noksan sıfatlardan münezzehtir. Rabbil izzeti. İzzetin de Rabbidir. Ama orada ne dedi? İzzet sahibi.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 Ama orada ne dedi? İzzet sahibidir dedi evet, değil mi? Şimdi o zaman burada bir işgal varmış gibi değil mi? Evet. Şimdi şunu tahtada yazacağız ki anlaşılsınlar o Evet. Şimdi önce Arapçasını hemen buraya yazalım. Subhane Rabbike Subhane Rabbike Sonra Rabbil İzzeti İzzeti Amma yasif Evet.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 Noksan sıfatlardan münezzehtir. Ney? Amma'ya sıfın. Onla, onların vasfede geldikleri sıfatlardan münezzehtir. Şimdi bu ayet çok güzel bir ayet isim sıfatta. Çok güzel bir fıkıh noktası var ayetin. Dikkat et ayette diyor ki senin Rabbin eksik sıfatlardan münezzeh olan, izzet sahibi olan Rabbin onların vasıflandırdıklarından nedir? Münezzehtir. Haa.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 sonu tenzi. Evet. Ama sondaki, baştaki tenzih'i bulduk. Bir de sondaki tenzih'i bul. Beyni böyle kıvraklaştırarak ilk verdiğimiz malumatlara da düşün. Biraz zordur. Bilemezsen bir soru yok. Çünkü biraz zordur. İnce bir nokta var. Hamd da alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Burada da bir tenzih vardır diyorlar evet. alimler. Nerede? Çözebiliyor musun? Bir düşün. Allah. <gülüyor> Zor değil mi? Hamd kelimesinden. Ama ham kelimesinde dersen içeriğini açacaksın. Neden mesela ham kelimesinde? Şöyle evet ham kelimesinde ama içeriğini açmak lazım. dediğin doğru cevap. Ham kelimesinde de tenzih var. Neden? Çünkü ham ham neydi? Biz ilk akliyetül vasfın ilk derslerinde anlattık. Vasfunu bilecem ile alakası tazim. Yani tazim etmek kastıyla e, güzel vasıfları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 Allah'ta herhangi bir eksikliğin bulunması buradaki hamda ters olmaz mı? Olur değil mi? Çünkü neden? Hamda daraltmış olur burada. Ama hamda hamd Allah nasıl kullanmış burada? Umum yani bütün hamd. Sen Allah'a en ufak bir eksiklik, noksanlık verdiğin zaman ne oldu? O umumu düşürdün, umumu bozdun ve bu ayete ters oldu. Çünkü Allah mesela Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde bütün hamdları kapsetmiyor mu? Hamdın zıttın ney?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 Düşün ki sen birisini e, övüyorsun ama onu kötülükten tenzih etmiyorsun. E, övme, övmeyi bozdun. O zaman hamdın kendi içinde zaten ne var? tenzi var. O yüzden ayetin başında ile başlamış tenzihle, sonunda tenzih sonunda yine tenziyle ile başlamış. O yüzden e, alimler diyor ki elhamdülillah subhanallah'tan daha üstündür. Neden? Çünkü subhanallah kendinde iki şeyi barındırıyor. Hem övmeyi hem de hem bütün övgüleri hem de bütün tenzihleri nefretmeyi. Evet. içinde ne yapıyor barındırıyor. O yüzden diyorlar ki elhamdülillah bazı halinler subhanallah'tan daha üstündür zikir olarak. Anlatabiliyor evet. muyum? He. İçindeki içerdiği manadan dolayı. Tamam? Biraz önceki lafımı ben şöyle yanlış oldum. Şöyle denedim. Hangi şey? Ha. daha şey genel gibi şey söyledim ben. Öyle mi söyledin? Ama şey yapıyor değil mi? Ha pardon. Yanlış laf lafızı... Diyorum ki elhamdülillah daha, ee, daha genel olduğu için içi, daha çok, daha geniş bir manada. Bütün övgüleri, bütün tenzihleri içeriyor. Dedi, ha, yok, Dersin o ya. zaman e, hata. E, Elhamdülillah bütün neyi? Ham, e, Elhamdülillah bütün övgüleri evet. ve bütün tenzihleri i̇çin. def etmeyi içerir. Tamam. Allah'ta böyle bir şey yok. Allah sadece tenzihle alakalıdır. Tamam. tamam mı? Tenzihle alakalıdır. Elhamdülillah hem bütün hamdları, hem de bütün tenzihleri içinde berındırdığı için Elhamdülillah, Allah'tan daha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 Tesbihin anlamı. Subhan, tesbih ve tenzih etmek. Tesbihten bastardır. Tesbih ise kötülükten tenzih etmek ve uzak tutmaktır. Aslı hız, ayrılıp gitmek ve uzaklaştırmak anlamını ihtiva eden Es-Sebih'den gelmektedir. Şimdi Subhan neden tenzih etmek diyor? Çünkü Subhan kelimesinin aslı neden geliyor? Es-Sebih. Es-Sebih şöyle bakayım.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 Ferasun Sebhun denilmesiyle de buradan gelmek. Bak mesela hızlı koşan ata Araplar ne demiş? Fer, ferasun. Ferasun, ferasun, ferasun Sebhun. Ha, Ferasun sebuhun. Yani hızlı at. Feras at demek. sebuhun. bak Subhanallah Sebehten alınmış dedik ya. Ferasun sebuhun ne demekmiş? Hızlı at. Evet. Bak Subhanallah Sebehten alınmış hızlı uzaklaş. Neden? Çünkü Sebeh kelimesi hızlı uzaklaştırmak, hızlıca çekip gitmek. Yani biz Allah'ı kesinlikle so noksan sıfatları Allah'tan uzaklaştırıyoruz, ayırıyoruz. Tabiri caizse hızlıca böyle bu, bundan kaçı kaçıp gidiyoruz yani. Evet. Buna düşmekten. Tamam O yüzden hızlı ata da subh demiş. Bak subhan oradan alın. Evet. Rabbin izzet sahibi olduğunu söylenmesi onun böyle bir sıfata sahip olduğunu Allah anlatmaktır. Ha, bak Rabbin izzeti. Gördün mü? Şey, i̇zzetin Rabbi. Yani izzetin evet. yaratıcısı değil.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 Nefi'de icmal. Nefi'de icmal, Aziz ve celil olan Allah'tan kemaliyle çelişen her türlü kusur ve esik, eksikliklerin. Yani nef nefi'de icmal e, veya nefi'de icmal veya nefi'de mufassal ne evet. demek? Yani bazen Allah Azze ve Celil icmal olarak yani böyle e, işte ben bundan münezzehim bundan münezzehim şeklinde değil de genel olarak bir şey kullanır. işte icmal bu. Mesela diyorsun ki Leysa kemislihi şeyun. On. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Tamam mı? Şimdi bu nefi mi? Nefi. Allah kendisinden neyi nefretti? Bir benzerinin olmasını nefretti. Bak burada icmal. Buna hepsi giriyor. Tamam mı? Bazen de mufassal söyler. Mesela neyden nefret açık açık söyler. İsim vererek. Mesela zulüm. Zulüm etmez der senin Rabbin. Bunun gibi. Evet. Tamam mı? Heh. Senin Rabbin zulüm etmez. Bazen böyle bizzat e, neyden nefret yolunduğunun kendisini neyden nefret bizzat ismini verir. Evet. İşte mufassal kısmı bu. Mesela senin Rabbin zulüm etmez gibi.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 Hep böyle icmal olarak kullandı, isim vermedi. Ama bazen Allah, bazen Allah tafsil olarak nefiileriz kadar. Yani isim vererek, tafsil. Mesela işte kendisinden, kendisinin mesela kendisinden çocuğu nefretmesi gibi, kendisinden ortaklığı nefretmesi gibi, kendisinden cehaleti nefretmesi gibi, kendisinden acizeti nefretmesi gibi, unutkanlığı nefretmesi gibi, dalayeti nefretmesi gibi. E, uykuyu nefretmesi gibi, uyuklamayı nefretmesi gibi. Evet. Bak bunların hepsini, işte burası tavsiyeli nefret kısmı. Evet. Tamam, kastı bu. Şimdi oku inşallah. Babası, oğlu, ortağı, zevcisi, eşi, dengi, zıttı bulunmaktan, cahillikten, acizlikten, şaşkınlıktan, unutmaktan, uyuklamaktan, uykudan, abes işler yapmaktan, batıl işler yapmaktan,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 Pardon, e, Kötü sıfatları karşı taraftan nefretmek yokluktur. Mesela ben sana desem ki Erhan abi sen zalim değilsin. Erhan abi sen e, güçsüz değilsin. Erhan abi sen e, uyku, uy, uyuklama sıfatı yoktur. Sen de bunların hiçbirisi sana övgü olmaz. Neden? E, ben zıttını ispatlamadım ki. Mesela bir soru sorayım. Sen mantıken cevap vermeye çalış. Ben sana desem ki zalim değilsin. Erhan abi desem ki sana zalim değilsin sen bunun neresinde övgü var sana? Yok sadece bir Bulmaya şey, çalış ama yani mesela mantıklı bir şey söyle var var olma yani övgüdür şeklinde mantıklı bir şey söylemeye çalış. Ya şey olarak manevi olarak belki şöyle övgü olabilir adam zalim olmadığı için yani Bak adam... olmadığı için adil olacak demek sonundasın değil mi? Evet. Bak dilin ona dönüyor ha. İşte tamam. o yüzden adil olacak adilsin diye ne kadar bu sende övgü olmuyor. Neden? Tamam.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 Allah'ın eli yoktur diyenlerden daha hayırlıdır. Bu icma en sünnette. Veya Allah benim gibi görür diyenler Allah görmez diyenlerden daha hayırlıdır. Yani Mesela mutezil ne diyor? Allah'ın sıfatları yok. Anlatabiliyor bu, muyum? Etmiyor, Allah mi? vardır diyenler Allah yoktur diyenlerden daha hayırlıdır. O yüzden her zaman muaddile ehli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 E, arş da kürsünün üzerinde olduğu zaman o zaman bütün mahlukatları kapsamış? Arş. O zaman Allah bir, bir kere mahlukatın içine dahil olmaktan ne oldu ben Münezzeh. Ya desene Allah'ın sıfatlarını söylesene. Allah şu değildir, şu değildir, şu değildir. Allah'a yok yaptın. Sen Allah'ın şu, şu şu şu değildir olduğunu zikrettin ama Allah'ın ne olduğunu anlatmadın. Orada kaldı sıfır, elde sıfır. Evet. O yüzden baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim daha çok, en çok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 Çoğu hep nedir? ispat üzerinedir Zaten tevhidin asıl şeyidir ispat. Evet. Fadalık. Onun ortağının eşinin ve benzerinin olmadığını söylemek, azametinin kemalini ispat etmek, açıklamak, ortaya koymak içindir. Aciz olmadığını, kudretinin kemal derecesinde olduğunu, cahil olmadığını söylemek ise ilminin genişliğini ve kuşatıcılığını ortaya koymak, Bak, zıtlarıyla ele almak evet. zorundasın. Evet. Zalim olmadığını söylemek, Adaletinin kemalini açıklamak, abes boş iş yapmadığını söylemek, hikmettinin kemalini ortaya koymak, uyuklama, uyku ve ölümün onun hakkında söz konusunda olmadığını söylemek, hayat ve kayyumiyetinin, kayyumiyetinin kemalini ortaya koymak içindir. Evet. İşte bundan dolayı kitap ve sünnette nefi çoğu hallerde mücmel, toplu ve özlü ifadelerle gelmektedir. Evet çoğu zaman mücmel böyle özlü gelir evet. ama ispat tavsilli şekilde gelir. Evet. evet. İspat ifadeler ise böyle değildir. Bunlar da tafsilatlı açıklamalar, özlü açıklamalardan fazladır. Evet. Çünkü bunlar bizahati açıklanması istenilen hususlardır. Evet. İspatta icmali ifadeler. Evet. İspat, i̇spat hususunda... Şimdi nasıl dedik nefide bazen icmal olur ve e tafsil olur. İspatta da böyle. İspatta bazen Allah Azze ve Celle ne yapar? İcmali olarak kendisine bazı şeyler ispatlar. Şu şu şunda ben böyleyim demez. Tamam mı? Çok Genel güzel. olarak söyler. Bazen de tek tek söyler. Tamam evet. Bak şimdi ya, gelecek kitapta anlatacak. İspat hususuna icmali ifadelere gelince evet. mutlak kemalin, mutlak hamdin, mutlak meclin, şan ve şerefin ve buna benzer hususlara evet. Allah'ta bulunduğunu söylemek. Mesela hamd. Allah diyor ki hamd. Hamd'ın içinde binlerce şey var. Hangisi? Bak mücmen olarak söyledi. Şu şu şu şu evet. demedi. Hamd dedi. Bütün özellikleri içine aldı zaten hamd kelimesi. Veya mecl dedi. Bütün hepsini ne yaptı? İçer aldı. Evet. Bazen böyle işte icmali olarak kendisini övgü sıfatlarını söyler Allah. Evet. Değil mi? Çünkü Allah mesela diyor Elhamdülillah Rabbim. Hamd alemlerine Rabbi Hamd ne? İçinde özellik özel sıfatları. Ama hangisi? Değil bak. Hamd dedi hepsini içeri aldı. Bazen böyle evet. mücmel olarak zikreder. Bazen de özellikle isim verir. Der ki il alimdir. Der ki kadirdir. Der ki Rahmandır, merhamet eder, kudret sahibidir, güç sahibidir, ilim sahibidir, görme sahibidir. Bazen de böyle tavsilli yapar. Tek tek zikreder yani. Tamam evet. <gülüyor> Yüce Allah'ın hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Fatiha 2 En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Nahl 60 bu yüklarda gibi. Söylemedi. İsim tek tek isim vermedi. E, en güzel sıfatlar Allah'ındır dedi. Evet. Hatta en güzel isimler Allah'ındır. Ayeti var. Ama hangi isim? Yok. İşte bazen böyle kendisine övgüyü mücmel yapar. Bazen de bizzat isim verir. Bu da tavsilli hale denir ona. Evet. İspatta tavsil. Geniş, geniş açıklamalar. Evet. İspatta tavsili açıklamalara gelince. Evet. Bu kitap ve sünnette varit olmuş her türlü isim ve sıfatı kapsar. Evet. Bu da pek çoktur. Evet. Öyle ki herhangi bir kimsenin bütün bunları sayıp dökmesi dahi mümkün değil. Evet. O kadar tavsilli anlatmış ki sayıp dökmek mümkün değil. Hadi say Allah'ın sıfatlarını desen yüzlerce Kur'an sünnette. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü bunların bazılarını da Yüce Allah kendi ilmine tahsis etmiş. Evet. Saymamanın en büyük de delili Allah kendi ilminde bazen gizlemiştir sıfatlarını ve isimlerini. Neden? Çünkü bir Asilemin duasında ne diyor? Ya Rabbi her türlü isimden değil mi? Sen kendini isimlendirdiğin isimden ve gay biliminde sakladığın isminden istiyorum. Demek ki Allah'ın gay evet. biliminde bildirmediği isimler var. E her ismin altında sıfat olduğuna göre gay biliminde sakladığı sıfatlar da var. Sıfatlar o zaman var. kimse bunu dökemez. Evet. Evet. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Seni tenzih ederiz. Biz sana övgü ifadelerinin tamamını sayıp dökemeyiz. Evet. Sen bizzat kendi zatını övdüğün gibisin. Gördün? Neş dökemeyiz. Evet. Sahip bir hadis. Müslim. Evet. Salat. Bunu kavay durmuşlar da biraz daha e açmıştık. Evet. Evet. Şeyi okuyayım devamını? Sayın Müslim mi? Altta da bir şeyler anlatıyor başka bir hadisten örnek getiriyor. Oku oku. sayi bir hadis. Bunun Müslüm salat, babıma Yukali, fir Ruku-i ve se, şu sucutta Nevevi 4, 450'de Ayşe radiyallahu anh'tan peygambere merfu olarak atfen rivayet etmiştir. Hmm. Allah'ım gazabından senin rızana cezala, cezalandırmandan vereceğin esenliğe senden sana sığınırım. Ben sana övgüleri sayıp dökemem. Ve e, dökemem. Sen bizzat kendi zatını övdüğün gibisin. Hadisi Buhari, Müslim Ebu Davud ve Tirmizi ile Ahmet, İmam Ahmet rivayet etmiştir. Tamam. Evet. Devam edelim. Darlık ve sıkıntı içerisinde olanın yapacağı dua ilgili hadiste de şöyle demektedir. Kendine isim olarak verdiğin yahut kitabına indirdiğin ya da mahlukattan herhangi bir kimseye öğrettiğin yahut gayb ilminde kendi nezdinde kendin için mahfus tuttuğun sahip olduğun her bir isimle senden diliyorum. İki, sahip bir hadis. Hadis'tir Ahmet Müsned'de 391-452'de birinci cilt evet. ve Abdurrahman es Salatî tercübidede 10-14-262'de hakim el Müstedirekte 1509 İbn Hibban sahîde rivayet etmiştir. Evet. Ahmet Şakir de Müslüm 5-266'da sahi olduğunu belirttiği gibi el Elbani de es Sıslatül Sahihada 198'de Sahih olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bakınız Camiül usul 2300. Evet. Bitti. Bitti. Devam edelim. Devam. devam edelim. Az bir şey, bir dahaki daha mi etmeye kadar. Tamam. İbn-i Teymi Ehli sünnet vel cemaat Resullerin getirdiklerinden başka tarafa sapmaz. Çünkü o Yüce Allah'ın kendilerine nimetler ihsan etmiş olduğu peygamberlerin sıddıkların, şehitlerin ve sahihlerin yolu olan, dost yolu olan sırat-ı müstakimdir. Evet zaten Allah da Kur'an'da ne buyuruyor? Ulaike'llezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyina ve's-siddiqina ve'şühada ve's-salihin. İşte onlar ki ne? Allah'ın kendilerine nimet verdikleri kim? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Evet. Öylece şöyle devam ediyor. Eri sünnet vel cemaat, Resullerin getirdiklerinden ifadeler daha önce geçmiş bulunan ifadelere bağlı bir sonuçtur. Çünkü peygamberlerin getirdiklerinin uyulması gereken hakkın kendisi olduğunu belirtmiş, belirtmiş idi. İşte bir yoldan, bu yoldan sapmak doğru olamaz. Buna gerekçe olarak da bu yolun sırat-ı mustakim olduğunu göstermektedir. Yani hiçbir eğrilik ve sapmanın söz konusu olmadığı her şeyle muhtedil ve dost doğru yol demektir. Sırat-ı mustakim Sırat-ı mustakim doğru yol ancak bir tane olabilir. Kim bundan sapar yahut kayarsa o sapıklığın ve zalimliğin yollarından herhangi birine, birisine düşer. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki benim dost doğru yol benim dost doğru şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın. Sonra sizi ondan onun yolundan ayırırlar. Enam 153. Sırat-ı mustakim vasat ümmetin yoludur. İfrat ile tefrit uçları arasındaki yoldur. Bundan ötürü yüce Allah bizlere namazın her bir reketinde e, bizleri sırat-ı müstakime iletmesini istememizi emretmiş ve öğretmiştir. Yani biz ondan ve ondan bu yolu izleyip tabi olma, ilham ve başarısını vermesini istememizi dilemiştir. Çünkü Yüce Allah'ın kendilerine nimetler, ihsan etmiş olduğu peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve sahilerin yoldur. Esasen arkadaş olarak bunlar ne güzeldir. Tamam. Burada bırakıyoruz inşallah. Şimdi inşallah buradan son bir e, duyuru yapalım. E, i̇nşallah işte dediğimiz gibi e, ara veriyoruz. Ee, derslere yaklaşık bir ay kadar. Bir aydan sonra Allah kerim bakacağız. Burada oluruz olmaz Allah var. İnşallah devam edeceğiz dedik. Ee, ama kardeşleri buradan söyleyeyim dersleri takip edenler. Asıl mevzu bundan sonra başlıyor inşallah. Asıl önemli mevzular. Ve Hakikaten hayatın mevzular bundan sonra başlıyor. Bundan sonraki kısımlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Asıl isim sıfat tekrarlıyorum. Bundan sonra başlıyor. Asıl ince mevzular. Önemli mevzular. Öğrenilmesi mutlaka gerekli mevzular. Bundan sonra başlayacak. İnşallah Rabbim muvaffak kılar. Burada bırakıyoruz. Sallallahu ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.